عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستدع فبلسانه فإن لم يستدع فبقلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم صدق رسول الله مختلف مرخباشتاش Hatırlayacaksınız bir önceki dersimizde Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bir hadisi şerifini size intikal ettirmiş. O hadisi tanımaya çalışmıştık. Bu haftaki dersimizde de inşallah okumuş olduğumuz bu hadisi şerifi tanıtmaya çalışacağız. Bu hadis müminlerin günlük hayatlarında dillerinden ve gönüllerinden hiç düşürmemeleri, eksik etmemeleri gereken bir hadistir. Bu sözümle peygamberimizin diğer hadislerinin fazla önemi yoktur. Onların az önemi vardır demek istemiyoruz. Peygamberimizin sözlerinin hepsinin bizim hayatımızda önemi büyüktür. Ancak bazı hadisler vardır ki bizim hayatımızın belli bir yönünü ilgilendirir. Mesela ilimle alakalı hadisler daha çok alimi ilgilendirir. Ticaretle alakalı hadisler daha çok tüccara ilgilendirir. Haçla alakalı hadisler bizim hayatımızın sadece haç anını ilgilendirir. Ama bazı hadisler vardır ki, Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bazı sözleri vardır ki, hayatımızın bütün kademelerinde, hayatımızın her anında, her saniyesinde bizimle beraber olması gereken hadistir o. İşte onlardan birisi Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın okumuş olduğum bu hadisi şerkelidir. İslam, Hristiyanlıktan farklı olarak insanın cemaat içinde yaşamasını ister. İslam, cemaat dinidir. Cemaati terk etmek, cemaattan ihaz etmek, dal başına çekilmek, bir çekilmek, inziva hayatı İslam'da yoktur. İslam'da inziva hayatı yoktur. Ruhbaniyet terbiyesi ile İslamiyet terbiyesi arasındaki fark işte burada ortaya çıkmaktadır. İslam'da cemaatı terk etmek yoktur. İslam'da sadece Ramazan'ın son 10 günü itikafa giymenin dışında inziva hayatı yoktur. İslam'da inziva şu şekildedir. Cemaati terk etmeden, cemaatın içindeyken, toplumun içindeyken, toplumdan etkilenmemek şeklinde bir inziva vardır İslam'da. Cemaatı terk etmeyeceğiz, cemaatın içinde bulunacağız. Fakat cemaattan, toplumdan etkilenmeyeceğiz. İşte İslam'daki inziva budur. Biz kimden etkileneceğiz? Nasıl etkileneceğiz? Bir toplum olacak, bir cemaat olacak. Bu cemaatta namaz olacak, namazsızlık olacak. Hayal olacak, hayatsızlık olacak. İffet olacak, iffetsizlik olacak. Tesettür olacak, tesettürsüzlük olacak. Faiz olacak, ihtikar olacak, karabası olacak. Ve biz bu cemaattan etkilenmeyeceğiz. Arkadaşlar, kişi ana karnından hayata atıldığı andan itibaren kendisini yutmak için ağzını açmış bekleyen dört tane canavarla karşı karşıyadır. Bunlardan birisi hayat anlayışlarını, görgülerini, bilgilerini bize din diye takdim eden ailemiz. Demek ki biz dünya gözümüzü açtığımız andan itibaren bizi yutmak için ağzını açmış bekleyen birinci kimse birinci canavar bizim ailemizdir. Görgülerini, bilgilerini, becerilerini, kanaatlerini din diye bize takdim eden ailemizdir. Yemek bir masada gelmeli. Sofrada mutlaka salata bulunmalı. Beş altı kattan aşağı yemek olmamalı. İşte başörtünü şöyle bağlayacaksın. İki günde bir tıraş olacaksın. Nişanlınla mutlaka görüşeceksin. Eve gelen misafir dindarsa dinden bahsedeceksin. Faizciyse faizden bahsedeceksin. Tüccarsa ticaretten bahsedeceksin. İşte eve şu saatte geleceksin. Çoluk çocuğun başında bulunacaksın. İleri gitmeyeceksin. Hizmet adına da olsa, kim adına da olsa, Allah adına da olsa, tehlikeli işlere girmeyeceksin, bunu sokmayacaksın gibi daha biz dünya gözümüzü açtığımız zaman ithalen ailemizin soluklarıyla karşı karşıyayız. Eğer ile tanışmışsak, Kur'an ve sünneti tanımışsak, ailemizin bu cenderesinden kendimizi kurtarmaya muvaffak olmuşsak, o zaman ikinci bir canavar çıkıyor karşımıza. O da toplum, büyük aile. Aman ha şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı. Saçını şöyle tıraş ettirmelisin. Boğazın altına şöyle bir karavat takmalısın. İşte gömleğin yakası şöyle olmalı. Pantolonun paçası şöyle olmalı. Ceketin yırtmacı şöyle olmalı. Ceketin düğmesi şöyle olmalı. Pencireğin perdesi tavandan aşağıya kadar inmeli. Perde iki üç kat olmalı. Şöyle içeriden dışarıyı görebileceğin biçimde bir tür perde olmalı. Mutfağın mutlaka fayans döşemelisin. Oturma odayın tabanı marley döşemelisin. İşte bize din diye soluklarını empoze eden toplumla karşı karşıyayız. İşte bayram namazını Kapı Camii'nde, cuma namazını Sultan Selim'de kıldın mı, bir de senede bir iki defa mevlüt okuttun mu, Çok iyi para getirecek bir iş kurdun mu, senden iyisi yoktur. Toplumun bu soluklarıyla karşı karşıyayız. Eğer Kur'an ve sünnetle tanışmışsak, bir daha söyleyeyim, Kur'an'ı ve sünneti tanımışsak, dinle tanışmışsak, belki bu toplumdan da kurtarabiliriz kendimizi. Ama iş bununla da bitmedi. Bir canavar daha var. O da devamlı arkamızda. Boğazının hırıltılarını, umutlularını ensenizde hissederiz. İşte o da tarih denen heyuledir. İşte biz Viyana kapılarına kadar ilerlemiş bir milletin ecdadıyız yedi düvelde at oynatmış bir milletin evladıyız. Batılı henüz tuvaleti dahi bilmezken, işte biz sayı basanın önünde halkına bal şerbeti dağıtmış bir milletin çocuklarıyız gibi tarihle karşı karşıyayız. Onunla da iş bitmesi, bir de insanın kendi doğası, kendi nefsi, kendi tabiatı var. Demek ki arkadaşlar, biz dünya ana karnından adımımızı attığımız andan itibaren, gözümüzü dünya açtığımız anlar itibaren, bizim yutmak isteyen bu yıkımlarla bu canavarlarla karşı kaşıyayız. İşte bu makamda Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam peygamberimiz bizim stratejimizi tespit adına şöyle buyuruyor. Men <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sizden kim bir münkeri görürse, bir kötülüğü görürse onu eliyle düzetsin. Seynlem <gülüyor> yastadı, eğer buna gücü yetmezse, yani eliyle münkeri değiştirmeye, kötülüğü düzeltmeye gücü yetmezse, febi lisanihi, diliyle anlatsın, diliyle değiştirsin. Seynlem <gülüyor> yastadı, eğer ona da gücü yetmezse, febi kalbihi, kalben bu etsin, o kötülükle ilgisini alakasını kessin. Ve zelike el'afu iman, ama bu imanın en zayıf tabakası, imanın en zayıf noktasıdır. Muhterem arkadaşlar, biz evvela münkeri bilmek zorundayız. Münkeri tanımak zorundayız. Bilmeliyiz ki o münkeri değiştirelim, düzeltelim değil mi? Eğer münkeri bilmezsek nasıl düzelteceğiz biz? Eğer münkeri tanımazsak belki marufu münker diye menet etmeye kalkacağız. Ya da münkeri maruf diye emretmeye kalkacağız. O halde biz münkeri tanımak zorundayız. Münker kötü demektir. Münker haram demektir. ...dinin kötü dediği şeyin adına münker denir. Biz önce... ...münkeri ve marufu tanımak zorundayız. Mesela yaz gününün... ...bunaltıcı sıcağının altında... ...bir adam düşünün ki... ...yanındaki hanımına tepeden tırnağa çarşaf giydirmiş... ...o senin altında... ...yazın bunaltıcı sıcağının altında... ...caddede yürüyor. Biz gördük. Ne diyeceğiz buna? Bu adam şu sıcağın altında... ...karısına ediyor mu diyeceğiz? Bu münker mi diyeceğiz... Yoksa güzel yapmış, aferin deyip bu adamı tebrik edeceğiz? Münker mi, mağruf mu? Bunu bilmek zorundayız. Bir adam düşünün ki çocuğunun ayağını kahveden kesmek için evine bir tane televizyon getirmiş koymuş. Ne diyeceğiz buna? İyi yapmış adam. Çocuğunun ayağını kahveden kesmiş, iyi yapmış mı diyeceğiz? Yani mağruf mu diyeceğiz? Yoksa bu münker mi diyeceğiz? Bir adam düşünün ki misafirine çay ikram ediyor. Ne diyeceğiz buna? Çay bir ihtiyaçtır. Binaenaleyh bu adamın yaptığı şey güzeldir, mağruf mu diyeceğiz? Yoksa bu ihtiyaç değildir, fantezidir, lükstür, Mümkün mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Bir adam düşünün ki, üç kaptan fazla yemek var gördük biz onu. Ne diyeceğiz? Bu maruz mu diyeceğiz, yoksa mümkün mi diyeceğiz? Bir adam düşünün ki, evine şu kadar parayla bir ayıza almış, 50 mumluk, yüz mumluk bir ampulle evini aydınlatması mümkün iken bu adam, 150 bin lira, 250 bin lira evle bir ayıza almış takmış. Ne diyeceğiz buna? İyi yapmış. Bu mağlup mu diyeceğiz? Yoksa münker mi diyeceğiz? Bir adam düşünün ki evine gittiniz. Evinin duvarına halı asmış. Siz gördünüz. Ne diyeceğiz? İyi yapmış. Bu mağlup mu diyeceğiz? Yoksa Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam biz evlerimizin duvarlarını halıyla süslemekle emrolunmadık hadisini bilerek bu münker mi diyeceğiz? Onu kaldır orada indir mi diyeceğiz? Mesela bir adamın evine gidiyorsunuz, evin hanımı hoş geldin demek için elini uzatmış. Size ikram etmek istiyor. bilgi duymak istiyor. Ne diyeceğiz buna? Münker mi diyeceğiz, maruf mu diyeceğiz? Ya da abdest almak istiyorsunuz, evin kız çocuğu ıgır elini almış, başınızda dikiliyor. Size abdest suyu dökmek için. Ne diyeceğiz? Bu ikram ediyor, hürmet ediyor, maruf mu diyeceğiz? Yoksa bu münker mi diyeceğiz? Arkadaşlar o halde biz münkeri ve marufu tanımak zorundayız. Eğer tanımazsak, maruf diye münkeri emretmeye kalkarız ya da münker diye marufu nöyletmeye kalkarız. Peki marufun ve münkerin tespitinde ölçü kıspas nedir? Yani iyinin ve kötünün tespitinde kıspas nedir? Biz menfaatini kıspas kabul edeceğiz. Yani menfaatimize uygun şeylere iyi diyeceğiz. Menfaatimize uymayan şeylere pragmatist bir feltepe içinde, bir bakış içinde bunlar kötü mü diyeceğiz? Yoksa ...iyiliğin ve kötülüğün tespitinde toplumun ölçü olarak kabul edeceğiz. Yani toplumun iyi dediğine iyi diyelim, maruz diyelim, toplumun kötü dediğine münker diyelim. Toplumu kıstas kabul edeceğiz? Arkadaşlar, ben, sen ve bütün insanlar, yeryüzündeki bütün insanlar kendilerini ne kadar zorlarlarsa zorlasınlar... ...hiçbir zaman kainat planında düşünce imkanına sahip olamayacakları gibi yarını da hiçbir zaman hesaplarına katamazlar. Yani burada benim kötü dediğim bir şey bazen Afrika'da iyi olabilir. Ben çaynak planında düşünce imkanına sahip değilim. Bir. İkincisi benim bugün iyi dediğim şeye yarın kötü diyebilirler. Ben geleceği de hiçbir zaman hesapına katamam. İnsanların tümü toplansa bugün kötü bildikleri bir şey yarın iyi çıkabilir. Bugün iyi dedikleri şey yarın kötü çıkabilir. O halde Çaynak çapında Düşünce imkanına sahip olan, bir de yarını hesaba katma imkanına sahip olan ancak Allah'tır. O halde iyiliğin ve kötünün tetbitinde kıskanç ölçü vahidir. O halde biz vahiy tanımak zorundayız. Münkeri ve marufu tanımak istiyorsak biz önce vahiy tanımak zorundayız. Kur'an ve sünneti tanımak zorundayız. Sürekli Kur'an ve sünnetle bütünleşmek zorundayız. Bakın Allah Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam, hadislerinde şöyle buyuruyor men nuru min kum münkeran diyelim ki münkeri tanıyoruz Kur'an ve sünneti tanıdığımız için karşımızdaki şahısta gördüğümüz hareketin münker olduğunu anladık tanıyoruz ne yapacağız İşte diyor ki Allah'ın Resulü sizden biriniz karşısına çıkan münkeri değiştirsin bakın burada karşısına çıkan münkeri değiştirsin yani çok uzakta işlenmiş bir münkeri değiştirmek benim üzerime vacip değildir ben ancak benim karşıma çıkan, benim gördüğüm münkeri değiştirmekle mükellefim. Gördüğüm bir kötülüğü o anda değiştirmekle mükellefim. Yani herkes kapısının önünü süpürsün deniyor ya, herkes gördüğü münkeri değiştirmekle mükelleftir. Bir de burada yön demiş, men. herkes bu işte mükelleftir. Yani özel bir münker değiştirici, düzeltici yoktur. Evet İslam'da ihtisap vardır, muhtetip vardır, hizmet teşkilatı vardır ama benim evimin içine de gelemez bunlar, evimin içindeki çocuklarda gördüğüm münkeri ben değiştirmek zorundaysam, hanımımı değiştirmek zorundaysam, o halde biz hepimiz münkeri değiştirmekle vazifeliyiz. Bir de burada dikkat ederseniz, mazi sıkası kullanılmıştır. Yani, اِذَا رَا اَيْتُمْ مُنْ Münkeri gördüğünüz zaman, müsait vakit, zaman, imkan bulursanız düzeltin değil de, gördüğünüz andan itibaren, yani münkeri kötülüğü gördüğünüz andan itibaren onu değiştirin demektir. Farz edin ki karşınızdaki muhatabınızda bir günah gördünüz. Adam günah işliyor. Bir münker gördünüz. Bir kötülük gördünüz. Efendim cenaze namazı vardı. Mezara gidiyordum. Derhal cenaze namazını tehir edeceksin. O münkeri düzelteceksin. Efendim dükkanım açık kalmıştı. Namazı yetişecektim. Talebelerim bekliyordu ders yapacaktım sofra hazırdı. Hesap yapıyordum. Hele şu sofra bir bitseydi. Karnımı doysaydım. Hele şu hesap bir bitirseydim. Yok. Allah Resulü diyor ki men ra'a min kum munka. mazi kullanılmış sizden biriniz bir münkeri gördüğü anda onu değiştirsin. Beklemek yok. Cenaze namazını tehir edeceksin. Kitap yazıyorsan tehir edeceksin. Yemek sofrada hazırsa tehir edeceksin. Namaz kılmaya gidiyorsan tehir edeceksin. Gördüğün o kötülüğü düzeltmeye çalışacaksın. Baktınız ki kızınız akşam televizyonda gördüğü bir naneyi gündüz evin içinde sergiliyor. Siz de hesap yapıyorsunuz. Çok acil, ciddi bir işiniz var. Tüm işlerinizi bırakacaksınız. O anda kızınızda gördüğünüz o mülkeri, oğlunuzda gördüğünüz o mülkeri, hanımınızda gördüğünüz o mülkeri değiştirme zorundasınız. Zaten Bizim birinci vazifemiz, birinci vazifemiz Kur'an'da anlatılıyor. Hem bir ilmaruf ve nehyi an'ül münkerdir. Bakın Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet gelmesinde bizim özelliğimizi anlatırken Şöyle buyuruyor. "Kuntum hayra netin, ohuricet lin nas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil münker <gülüyor> ve tu'minuna bil iman." Sadakallahul azim. De gör Rabbimiz. Siz insanların içinden çıkarılmış çok hayırlı bir ümmetsiniz. Sizin hayırlı bir ümmet oluşunuzun sebebi şudur. Bir, iyiliği emreder, kötülükten menedersiniz. Demek ki bizim birinci vasfımız bu. İkincisi, iyiliği emreder, kötülükten menedersiniz. Sonra da, ve tübminune billah, bir de Allah'a inanırsınız. Ne kapıyorum? Allah'a inanmamızı en son sırada Allah ediyor Birinci sırada neyi zikrediyor? Kuntum khaira ummeti uchrigele insanlara teamuronu bilmağrafı ve tenhunun almankaj. Bizim birinci vasfınız yiğil emretmek kötülükten menetmek. İkinci vasfınız da Allah'a iman etmek. Demek ki yiğil emretip kötülükten menetmek bizim ilk önceki vazifemizdir. Zaten arkadaşlar eğer bir toplumda iyiliği emredecek kötülüğü men edecek bir cemaat oluşmamışsa. İyiliği yaygın hale getirecek ve kötülüğün köküne kezzap dökecek bir cemaat oluşmamışsa, güçlü kuvvetli bir cemaat oluşmamışsa, zaten o toplumda iman yaşanmaz. Yaşanmaz değil mi? Önce o toplumda iyiliği emmeden, kötülükten men eden, iyiliği yaygın hale getirecek, kötülüğün kökünü kazıyacak, köküne dinamit koyacak güçlü kuvvetli bir cemaat olmalı ki o cemaatta iman yaşansın. İşte onun için cenab siz bir de Allah'a inanırsınız. Bizim ikinci vasfımızı ayetin sonunda zikretmiştir. Düzeltmenin usulünü de Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam bakın şöyle tarif ediyor. Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle düzeltsin. Eğer ona gücü yetmiyorsa biraz şunu açıklayacağım. Onu diliyle düzetsin, anlatarak düzetsin. Ona da gücü yetmezse kalben bu zevip iraz etsin. وَذَلِكَ ancak bu sonuncu imanın en zayıf noktasıdır, en zayıf tabakasıdır. Peki bu sırayı nasıl ayarlayacağız? Yani önce elle düzelteceğiz, sonra dille, sonra kalple. Bu sırayı nasıl ayarlayacağız? Yaşlı bir adam daha yoluna çıkmış, daha vurmuş, bir efek karşısına dikilmiş. Şöyle göksü, mermi dizili, elinde mavze bir efek karşısına çıkmış. Demiş ki baba bu dağlar bizimdir, senin işin de bu dağlarda? Yaşlı adam demiş ki, hay evladım, elini ayağını öpeyim. Şu dağın eteğindeki köyde, işte oğlum vardı, bir de gelinim vardı. Bu çenem yüzünden çekmediğim kalmadı. Dır dır dır dır ikisinin de huzurunu bozdum. Nihayet kavga ettiler. Oğlum gelinimi boşadı, evde gelinimindi, beni de oğlumu da dışarı attı. Ben de işte şu köyün, şu dağın arkasındaki köyde bir de kızım vardı, damadımın yanında. Bir de onların yanına gideyim de, üç beş günde onların yanında kalayım dedim. Gidiyorum ama evladım korkuyorum çenemden onların huzurunda kaçırırım diye ben bir şey içindeyim diyor ki amca gerçekten korkuyor musun kendi kendinden korkuyorum evladım peki seni bu dertten kurtarayım mı amca Allah tuttuğunu altın etsin evladım beni bu dertten kurtar peki amca sen yürü ben geliyorum der adam yürür ve arkasından tetiği çekiverir böylece kötülükten kurtardı onu ya da münkeri böylece defetmeye çalıştı ...böyle mi yapacağız biz de? yani... ...gördüğümüz kötülüğü hemen... ...elimizin böyle elimizdeki... ...silahımıza tetiğimiz verecek mi? Yani bunun dozajını ...nasıl ayarlayacağız? Arkadaşlar... ...mesela bir eve gittiniz baktınız ki... ...evde televizyon açık... ...konuşuyor televizyon... ...adeta televizyondan münker dökülüyor... ...zaten televizyonda münkerin dışında... ...başka bir şey çıkmaz ki... ...elle düzelteceğiz ne yapacağız? Şöyle televizyonun düğmesini kıvradarak... ...kapatarak mı düzelteceğiz... Yoksa elimizle televizyonu kıracak mıyız? Eğer kırmaya kalkarsak elimiz de kırılır. Et dille düzeltmeye kalsak biz konuşacağız, o konuşacak, biz konuşacağız, o konuşacak. Saat birden mi, ikiden mi kapanır, televizyon programı bitinceye kadar biz onu düzeltme değil mi? Yarışırız onunla fakat ona kalıp gelinmeyiz. Diyelim ki bir adam gördük, elini şey almış, zil zurna savur, içiyor. Biz elimizle düzelteceğiz. Ne yapacağız? Acaba adamın kafasını mı kıracağız, yoksa elindeki şişeyi mi kıracağız, yoksa içki alemini mi kıracağız? Alemini değiştireceğiz, onun o vaziyetini mi değiştireceğiz? Hazreti Ali Efendimiz evlenecek, Peygamberimizin kızına talip olmuş, Allah'ın Resulü kızını vermiş Fatıma anamızı. Rica etmiş, ya Resulallah benim düğün için elimde param da yoktur ne yapayım? Allah'ın Resulü birisi kendi inşahsına ait, birisi de beytül Beytülman'a ait iki tane deve vermiş Hazreti Ali Efendimiz'e. Al demiş bu develerle dağdan odun, ot taşı sat, düğün masraflarını çıkarırsın ya Ali. Hazreti Ali Efendimiz dağdan odun, ot taşıyor, derken bir ara iş çıkıyor, şehre iniyor. Develerini cariye teslim ediyor. Bunlara göz kulak ol diyor. Cariye hırda develeri otlatırken, içkinin henüz yasak edilmediği bir dönem, İçkinin henüz yasak edilmediği bir dönem, Hazreti Hamza da çok fazla içmiş, bir kenarda sızmış. Tam develerle cariye Hazreti Hamza'nın yanı başından geçerken bir şiir söylemiş cariye. İçinde ciğer kelimesinin geçtiği bir şiir söylemiş. Araplarda şiir meşhurdur. Cariyenin ağzından o şiir duyar duymaz, işte iş güzel Hamza hemen fırlamış, hemen mızrağını çıkarmış, devenin karnına sokmuş, eliyle devenin karnından bir parça ciğer koparmış, cariye ikram etmiş yiğitlik yapacak ya, Yiyit Hamza, da zaten, yiğitçinin yasak edilmediği dönemde, Hazreti Ali Efendimiz geliyor, bakıyor ki devenin karnı yağır, kan akıyor, koşa koşa Rasul Efe'ne geliyor, gel Hamza benim deveme hale getirmiş? Allah'ın Rasulü Hamza'ya hitap ediyor, hitap ediyor, diyor ki, Hamza, sıkılmıyor musun, utanmıyor musun, kardeşin bu devesini ne hale getirdin deyince, Hazreti Hamza zaten sarhoş, şöyle diyor, şunlara bakın bile şunlara diyor, daha düne kadar ikisinin de babası benim babamın hizmetçisiyken şimdi bana nasıl edecek hale gelmişler deyince, Allah'ın Resulü Peygamberimiz, Hz. Ali'nin elinden tutuyor, gel diyor ya Ali, bu durumda buna bir şey anlatılmaz. Bu durumda buna bir şey anlatılmaz. Arkadaşlar, İnsan, sarpış ise, bir ayet de var Kur'an-ı Kerim'de, لَا تَقْرَبُ سَلَاةَ وَاَنْتُمْ Hatta ta min Ne dediğinizi, ne okuduğunuzu, ne söylediğinizi anlayamayacak kadar sarhoş iseniz namaza yaklaşmayın. Bu ayet-i şu hüküm çıkmış. Karşımızdaki adam ne dediğimizi anlayamayacak kadar sarhoşsa ona o anda bir şey anlatılmaz. Çünkü anlamayacaktır. Ayete bir daha dönüyorum bakın. Ne demişti Rabbimiz? Ne dediğinizi, ne okuduğunuzu anlayamayacak kadar sarhoş iken namaza yaklaşmayın. Keki, acaba biz bugün namazda ne okuduğumuzu, ne dediğimizi biliyor muyuz? Tabbet yada edilere bin vate dedikem, ne dediğinizi biliyor musunuz? Yoksa sizde mi sakuşsunuz? Yoksa bizde mi sakuşuz? Ne hale geldi bizim namazlarımız? Allah ne diyor? Ne dediğinizi, ne okuduğunuzu anlayamayacak kadar aklınız, başınızda değilse namaza yaklaşmayın. Siz anlıyor musunuz? Biz anlıyor muyuz şimdi? Bu halde anlayalım ya. Namazda ne dediğimizin bir farkına mı aradım? Bir okuyalım şöyle. Arkadaşlar, herkes içki sarhoşu değildir. Şu iyi anlayın. Herkes içkiden sarhoş olmaz. Hatta şunu söyleyeyim, içki sarhoşluğu bazı sarhoşlukların yanında çok basit kalır. Neden? Çünkü içkinin tesiri geçtiği zaman adam ayıkır. Ama hayatta bizi sarhoş eden öyle içkiler vardır ki ölünceye kadar onun tesiri geçmez. Bazı adam vardır ki mal sarhoşudur, makam sarhoşudur, müdürlük sarhoşudur, koltuk sarhoşudur, mevki sarhoşudur, bazısı kadın sarhoşudur, bazısı spor sarhoşudur, bazısı ben bilirim sarhoşudur. Ona bir şey anlatamazsınız. Ve ölünceye kadar da bu sarhoşluk ondan gitmez. O zaman ona bir şey anlatacağınız zaman teyir edersiniz. Ayıracağı zamanı beklersiniz. Münatip zamanı beklersiniz. Arkadaşlar, bunlardan sonra şunu söyleyeyim. Bu ölçüyü nasıl ayarlayacağız? Yani birisinde bir münker gördük. Önce elimizle müdahale etmemiz gerekiyor. Sonra dille, sonra kalple. Bu sırayı nasıl anlayacağız? Nasıl ayarlayacağız? Bakınız Allah Resulü Hazreti İmam Aleyhisselam bulunduğu bir sofrada son elle yemek yiyen bir çocuk gördü. Eliyle müdahale etmedi. Halbuki hadise göre Allah'ın Resulü önce eliyle müdahale etmesi gerekirdi değil mi? Şöyle eliyle çocuğun eline vurup o elinle yeme sağ elinle ye demesi gerekirken, eliyle müdahale etmesi gerekirken Allah'ın Resulü diliyle müdahale etti. Dedi ki kur bir yemindik. Evladım sağ elinle ye dedi. Yani diliyle müdahale etti. Yine Kainat'ın seyyidi huzurunda abdest alan birisini gördü. Adam topuklarını kuru bırakıyordu da, Allah'ın Resulü eliyle müdahale etmedi. Bak şuraları, şuralarda yıkaman lazım mıdır diye eliyle müdahale etmedi. Diliyle müdahale etti. Dedi ki, lil Topuklarını kuru bırakanlara veyle olsun. Abdest alırken topuklarını kuru bırakanlara veyle olsun dedi Allah'ın Resulü. Yani dinle müdahale etti. Hani önce elle müdahale etmesi gerekirken, bakıyoruz ki Allah'ın Resulü, elle müdahale etmiyor, dille müdahale ediyor. Yine kainatın seyidi, elbisesi çok uzun bir adam gördü şöyle diz kapağının çok aşağılarında yere adeta sarkan bir adam gördü. Kainatın seyyidi eliyle müdahale etmedi. Varıp hemen adamın elbisesini yırtıvermedi de diliyle müdahale etti ve şöyle buyurdu. Senin elbisen kralların elbisesine dönmüş. Böyle bir elbise bize caiz değildir dedi. Diliyle müdahale etti Allah'ın Resulü. Yine Kainatın Efendisi namaz kılan bir adam gördü. Adam namazında tadili erkana riayet etmiyordu. Tarkanın yem deşirdiği gibi namaz kılıyordu tabiri caizse Allah'ın Resulü eliyle müdahale edip işte belini şöyle bükmen lazım, rüküda şöyle durman lazım, kıyamda şöyle dik durman lazım, secdeye vardığın zaman şu kadar beklemen lazım diye eliyle müdahale etmedi de diliyle şöyle buyurdu. İrci'fasalli feynnekelemtusalli. Dön ey delikanlı namaz kıl zira sen namaz kılmadın. Adam gitti namazı kıldı geldi Allah'ın Resulü bir daha dedi. İrci'fasalli feynnekelemtusalli. Dön ey genç namaz kıl sen namaz kılmadın. Bakın diliyle müdahale ediyor Allah'ın Resulü. Eliyle müdahale etmiyor. Ha bu sıradan neyi anlıyoruz? Yani elle müdahale dille müdahalenin dozajını sırasını nasıl ayarlayacağız? Arkadaşlar mesela namaz kılan bir adam gördük. Başı açık namaz kılıyor. Hemen elle müdahale edip bu adamın başına bir tapke geçinip bir sarık mı saracağız? Yani elle müdahale dille müdahale deyince neyi anlıyoruz? Bakın onu söyleyeyim size. Türkçe'de İşi ele almak diye bir söz vardır. Bu cümleyi iyi anlayın. Türkiye'de işi ele almak diye bir söz vardır. İşe el atmak diye bir söz vardır. Hani bir adam vazifesini ciddi yapmadığı zaman, dürüst yapmadığı zaman ötekisi der ki ona, bak vazifesini, vazifeni doğru yap. Yoksa işe el atarım ha deriz ya, işe el atarım ha deriz ya, işte elle müdahalenin manası budur. İşe el atmak, işin başında bitmek, o işi meslek haline getirmek, o işi kendi işi haline getirmek. İşte elle müdahaleden maksat budur. Senin mesleğin ne? Dediğim zaman adam benim mesleğim kum diyorsa, işte o adam elle müdahaleyi terk etmiş demektir. Yani o adamın mesleği emri bilmağruf olmalıydı. Değil mi? Senin mesleğin ne? Ben kalemeyim. Hayır. Ben emri bilmağruf tüm diyecekmiş Benim ilk mesleğim, son mesleğim emri bilmağruftur. Dediğimiz anda... Yani işe iki elle sarıldığımız anda, işe bizim işimiz gözüyle baktığımız anda, bizim mesleğimiz budur gözüyle baktığımız anda bilelim ki biz arkadaşlar eller müdahale ediyoruz demektir. İşi ele almışız demektir, işin başında bitmişiz demektir ve işe el atmışız demektir. Anladık mı? İşte elle müdahalenin manası budur. Bir adamda bir kötülük gördük. Ne yapacağız arkadaşlar? onu düzeltme adına elimizden ne geliyorsa, her şeyimizi harcıyorsa işte biz elle müdahale ediyoruz demektir. Yani İslam'ı anlatmak sadece teyitçilik demek değil ki. Yani ben konuşacağım, konuşacağım iş bitti. Hayır. Konuşacağım, hediye vereceğim, yüzüne güleceğim, hastayken ziyaret edeceğim, evlenirken en sevişti anında damlayacağım, anlatacağım. Demin işini görüvereceğim. Arabamı alacağım onu. Elimden ziyaret edeceğim, çoluk çocuk yanına gideceğim, ev vereceğim, gücüm yetiyorsa araba vereceğim, arsa vereceğim, mark vereceğim, dolar vereceğim, riyal vereceğim. Yani gücüm yetiyorsa, işte bunların hepsini kullanıyorsam ben, yani bana ait tüm gücümü o adamdaki münkeri değiştirme, o adamı İslam'a kazandırma adına tüm gücümü, tüm enerjimi, Allah'ın bana verdiği tüm imkanlarımı kullanıyorsam, işte ben işe elle müdahale ediyorum demektir. Anladınız değil mi? Tüm mesaimizi bu işe ayırdığımız zaman işte biz elle müdahale ediyoruz demektir. Yani gerekli olduğu zaman dille anlatacağız. Gerekli olduğu zaman kalben küsüvereceğiz. canlarımızı. bu işe seferber ettiğimiz andan itibaren bilelim ki arkadaşlar biz elle müdahale ediyoruz demektir. İşe el atmışız demektir. Bir ülke gördük ki kötülük içinde. Sanayisi kötülük içinde. İçtimaiyatı kötülük içinde ticareti, eğitimi ve tümüyle o ülkede münker dökülüyor. Münker akıyor. E ben elde müdahale edeceğim. Buna gücüm yetmez. Ben ne yapacağım? Dil de anlatacağım değil mi? Dil de anlatacağım. Ama öyle bir zaman gelir ki bir Velid bin Muhire çıkar boynuma bir ip takar çocuklara sokakta sürüttürecek hale getirirse ya da beni kiyotinlere gönderecekse ağzıma bir pamp yapıştıracaksa eğer beni Kodes'e ya da kiyotinlere götürecekse yani dille de konuşmaya imkan vermiyorsa işte o zaman kalbden buğz edeceğim, kötülükle ilgimi alakamı keseceğim. İşte ben böylece Allah Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde anlattığı sırayı uygulamış olacağım. Arkadaşlar, dilelim ki düzeltmeye çalıştığımız münkeri düzeltmeye başlamadan önce ümit kapılmak haramdır, caiz değildir. Bakın, bir yerde bir münker gördünüz. Diyelim ki bir yerde oturuyorsunuz. Orada bir adam bir günah işliyor. Açıkça bir günah işliyor. Siz de gördünüz. Henüz o günahı değiştirmeye, o adamı düzeltmeye başlamadan önce benim buna gücüm yetmez. Eğer ben burada elimle, dilimle bu kötülüğü düzeltmeye teşebbüs edersem beni öldürürler, beni keserler, kınarlar, tokatlarlar gibi peşin peşin bir ümitsizliğe kapılmak caiz değiliz. Önce bir deneyelim. Belki bu ana kadar gücümüz yoktu denemeye başladığımız andan itibaren Cenab-ı bize güç verecek. Bilemeyiz ki. Öyle değil mi? Bakın bir adam hiç evlenmemişse, o adam evlenmeye teşebbüs ettiği zaman sen evlenme, hanımına karşı adil davranamazsın demek değildir. Niye? Çünkü adam denilmedi ki. Adam hiç evlenmedi daha. Ama adam bir defa evlenmişse, <gülüyor> husus, ikinci bir kadınla evlenmeye teşebbüs ettiği zaman kardeşim sen ikinci kadınla evlenme çünkü ikinci kadına karşı adil davranamazsın İki hanım arasındaki adaleti gerçekleştiremesin demek de caiz değil. Niye? Çünkü adam bir tek evli, ikinci evlilikte de denilmedi ki. Ama adam iki evliyse, için iki evlilikte denenmişse, üçüncü bir evliliğe teşebbüs ettiği zaman buna şu sözü söylemek caiz. Arkadaş sen üçüncü kadını alma. İki kadını bile geçindiremedin, aralarında adaleti tahkuk ettiremedin, üçüncü bir kadını alma demek caizdir. Neden? Denilmiştir değil mi? Biz de bir münkeri, bir kötülüğü değiştirmeye teşebbüs etmeden ümitsizliğe katılmayacağız. Belki Cenab-ı o anda bize güç kuvvet verecek, bilemeyiz zaten. Arkadaşlar, biz eğer Fatıma rolünü oynayabilirsek karşımızda Ömer bile olsa eriyecektir. Bakın, Hazret Ömer, yalın kılıç, kılıcını çekmiş, yere kadar sıyırmış, Hz. Muhammed'in vücudunu ortadan kaldıracağım diye pür hiddet sokağa çıkmış. Yoldan Hz. Nuaym'a rastlıyor. Hz. Nuaym. Hazreti Nuaym küçük bir zahat getiriyor. Ömer'i bu işten engellemeye kalkarsam beni de öldürür, düzeltemem diye içinde bir terebdüt geçirdi ve Ömer Hz. Nuaym'da dirilmedi. Ama Nuaym'ı atladı erkeği atladı Hz. Ömer bir kadında dirildi. Fatıma anamız. Biliyorsunuz. Hz. Ömer'in kız kardeşi Fatıma öyle bir tokat vurdu ki kız kardeşi Fatıma'ya her zaafıkanların içinde yerinden doğruldu. yıldırım suratıyla Fatıma, Hazreti Fatıma dedi ki ey Ömer biz Müslüman olduk ve kurtulduk sen de Müslüman olup ve kurtul yoksa öldüreceksin işte karşındayız Fatıma anamızın o tavrı karşısında o cesareti karşısında Hazreti Ömer orada dirili verdi bakın az evvel bir erkeğe uğramıştı Nuhayn bir erkeğe vuramıştı. ama bu erkek zaafa kapıldı ben Ömer'i değiştiremem Ömer'i değiştirmeye gücüm yetmez. Bunu denememeliyim diye bir zafa kapıldı. O erkekte dirilmeyen Ömer, cahiliyet döneminde bir eşya kadar değeri bile olmayan bir kadında verdi. Güçsüz bir kadında, zayıf bir kadında. Demek ki biz eğer Fatıma rolünü oynayabilirsek, belki bu anlar Cenabı Hak bize güç ve kuvvet verecektir. Arkadaşlar, bir de şunu söyleyeyim bakın. Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam hadislerinde buyuruyorlar ki, İsrail oğullarının sapış sebebini Allah'ın Resulü şöyle anlatır. Müslim'de bir hadislerinde. İsrail oğullarından bilen bir zat, dini tanıyan bir zat, günah işleyen insanlara uğrardı da, onlara derdi ki yapmayın, etmeyin, yasaktır, haramdır, günahtır derdi. Fakat dönüşünde yine aynı adamları aynı günahın içinde bulurdu da, Onlardan yüz çevirmezdi. Onlarla düşüp kalkmaya, oturup kalkmaya, yiyip içmeye devam ederdi. Sonunda diyor ki Allah'ın Resulü, İşte onlar bunu yapmaya başlayınca, Allah onların kalplerini günahkarların kalplerine benzetiverdi. Allah onların kalplerini birbirlerine benzetiverdi. Anladınız değil mi? bilen birisi günah işleyen birisine rastlıyor. Diyor ki yapma etme bu günahtır. Ama adam vazgeçmiyor. Hala o günah işlemeye devam ediyor. Belikisi onunla arkadaşlığını kesmiyor, ilgiyi kesmiyor. Hala onunla oturup kalkmaya devam ediyor. Ve Allah da onların kalplerini birbirine belleti verdi diyor. Adam ortağı namaz kılmıyor. içki içiyor, zina ediyor. İslam dışı bir hayatın içinde beliki ortaklığı onunla sürdürüyor. Aslında onunla ortaklığı, onu düzeltme adına, onu namaza başlatmaya uğraşma adına olmalıydı. Ama böyle bir gamı, öyle bir derdi yok da Müslümanın namaz kılmadığı halde ortalığıyla ortaklığı devam etmektedir. Adam dükkanında içki satıyor, biz başka şeyleri almak için hala adamın dükkanına alışveriş yapmaya girip çıkıyoruz. Halbuki onun dükkanına bir şartla girmeliydik. Buradan içki kaldı, bu yasaktır, bu haramdır, bu caiz değildir diye o münkeri men etme, münkeri def etme adına o dükkana girip çıkmamız gerekirken bizim böyle bir kavumuz, böyle bir çilemiz yok da başka şeyler alma niyetiyle hala içki satan adamın dükkana girip çıkıyoruz. Adam faizci diyor kılıyoruz, bu adam faizci diye aleyhinde konuşuyoruz, kılıyoruz ama kooperatifimize 3-5 tane üye lazım olduğu zaman da yine bu adama gidiyoruz. Gel kooperatifimize üye oluyoruz. Niye? Parasının hatırına bu adamla yine münasebetimizi sürdürüyoruz. Mesela hanımlarımızın kapılmasını istiyoruz, hanımlarımızın namaz kırmasını istiyoruz, hanımlarımızın biraz ilim öğrenmesini, biraz kitap okumasını istiyoruz. Böyle bir şey istiyoruz ama hala hanımlarımızla hangi şangir gezmeye gidiyoruz. Onların arzularını yerde getiriyoruz değil mi? Onları düzeltme adına ciddi bir gayretin içine girmiyoruz. Onların düzelmesini istiyoruz ama... Onlara bir kez bir dahi almıyoruz. Şöyle bir kaç dahi eşitmiyoruz. Bir yüz dahi eşitmiyoruz. Onlarla hangi şangır oturmalara gidiyoruz. İstediği her şeyi almaya kalkıyoruz. İşte bu şuna benzer. İsrail İsrailoğullarından bilenler diyor künah işleyenlere uğrardı da yapma etme derdi. Adam o işten vazgeçmediği halde hala onlarla oturup kalkardı. İşte İsrail İsrailoğulları bu yüzden saptı gitti diyor Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Arkadaşlar Emri bilme deyince, başkalarını uyarma, iyiliği emretme, kötülükten men etme deyince, İsrail oğullarını hatırladık. Aklıma bir ayet gelme geldi. <gülüyor> İsrail oğulları bir karyede yaşıyor, bir kasabada yaşıyor. Diyorlar ki peygamberlerine, Allah'a dua et, bizim için bir günü tahsis vuyorsun. Biz o gün hiçbir işle iştihar etmeyelim, çalışmayalım, sadece o gün Allah'a kulluk yapalım. Cenab-ı onlara işte önce Cuma'yı tahsis buyurdu fakat onlar tedbir ettiler, tahrip ettiler, değiştirdiler. Yani Cuma'tesi günü İsrailoğulları, o deniz kenarında yaşayan, karyede yaşayan insanlar çalışmayacaklardı. Hiçbir işle iştiral etmeyeceklerdi. O gün sadece Allah'a ibadet ve saatte bulunacaklardı. Şeytan gezdi. Şeytanca bir yaklaşımda bulundu. Zaten şeytan böyle yaklaşır. Şeytan, şunu iyi anlayalım, insanlara... Dinden çıkın diye gelmez. Allah'ı dinlemeyin, kafir olun diye yaklaşmaz. Böyle yaklaşsa şeytanlığı anlaşılacak diye, insan fıtraten anlayacak diye öyle yaklaşmaz. Kulluğu terk ettirir şeytan. Kulluğu terk ettirir. Dinden çıkartmaz ama kulluğu terk ettirir. Şeytan dedi ki o deniz kenarında yaşayan İsmailoğullarına ya nereden çıkardınız? Cumartesi günü balık tutmanın yasaklığını nereden çıkardınız? Allah onları denemek için cumartesi günde borca bir balık gönderdi. Hani onlar cumartesi günü hiç çalışmayacaklardı ya, hiçbir işle iştihar etmeyeceklerdi ya, Cenabı onları denemek için deniz kenarına borca balık gönderdi. Ve şeytan geldi dedi ki, ya nereden çıkardınız cumartesi günü balık tutmanın yasaklarını? Aslında cumartesi günü balık yemeyin dedi Allah, tutmayın demedi ki, tutun balığı pazar gün yersiniz, pazar günü yersiniz diye bir tahrif getirdi şeytan. Şeytanın bu yuvasına kapılan İsrailoğulları, oltasını ağını alan balık tutmaya koştu. Tıpkı şimdi senedini, çekini, küreğini alıp da bankaya koşanlar gibi. da bir fark yok. Günahsa günahdır zaten, haramsa haramdır. Değişen şey yok ki. Bir grup insan ortasını arını aldı, balık tutmaya koştu. Yani yasağı çiğnedi. Bir grup e, insan da inanmış Müslümanlar da sokağa çıktılar, kollarını makas gibi açarak yapmayın, etmeyin, yasaktır, haramdır, günahtır. Allah'a söz verdiniz, üstünüze azap yağacak, üstünüze gazap yağacak diye çırpınıp onları men etmeye çalıştılar. Başlangıçta iki gruba ayrıldılar. Bir günaha gidenler, bir de o günaha gidenleri men etmeye çalışanlar. Ama zaman uzayınca, günah işleyenler uyaranları dinleme hale gelince, uyaranların uyarmalarına aldırış etmez hale gelince, uyaranlar da kendi arasında iki gruba ayrıldı. Bir grup, bizim vazifemiz bitti artık. Allah kulların kalbine mührünü basmıştır. Araç yaş iken eğilir. Biz bu adamlara 50 sefer anlattık, yüz sefer anlattık. Artık bizim maceramız bitmiştir. Bu adamlara Allah azap edecek. Allah bunlara helak edecek. Allah bunları cehenneme gönderecek. Bunlar adam olmaz diyerek evlerine şekil verdim. Müslüman da bunlar. Evlerine şekil Bıktılar da usandılar. Ve grup ise baştaki heyecanlarından hiçbir şey kaybetmeden, aynen baştaki heyecanlarından hiçbir şey kaybetmeden onları yine kötülükten men etmeye devam etti. Bakın iki grup arasında, bu sondaki iki grup arasında şöyle bir tartışmanın geçtiğini Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize anlatıyor. O bıkanlar, usananlar, ümitlerini kaybedenler, evlerine çekili verenler, bizim vazifemiz bitti artık diyenler, öbürlerine şöyle dediler. وَقَالَ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ minhum عِلْضُونَ قَوْمًا لِلّٰهُ مُحْلِقُهُمْ اَوْ مُحْفِبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا Dediler ki ya niye özet tüketiyorsunuz? Niye gayret ediyorsunuz? Şu Allah'ın kesinlikle azap edeceği bu insanlara niye çırpınıyorsunuz? Niye enerjilerinizi israf ediyorsunuz? Bunlar adam olmaz. Bunlar yola gelmez. Dediler. Öbür grup biraz sana gerçek Müslümanlar, onlar da şöyle dedi. قَالُوا مَعْذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ وَلَا عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Biz bunları şunun için uyarıyoruz. Biz Rabbimize öbür tarafta bir mazeretimiz olsun diye. Allah soracak bize yanı başınızda günah işleyen insanlar gördüğümüz halde ne yaptınız diye Allah sunacak bize. <gülüyor> Rabbimize bir mazeretimiz olsun diye ya uyardık diye biz bu işi yapıyoruz. Bir. İkincisi <gülüyor> bir de bilmeyiz ki belki bu adamlar bu uyarmalarımız sonucunda adam olacaklar. Bilmiyoruz ki elimizde bir liste yok ki falanlar falanlar falanlar cehenneme gidecek. Onlar asla yola gelmeyecek, hidayete gelmeyecek diye elimizde bir liste yok ki. Öyle mi? Adam diyor ki Kayınpederimi elli sefer anlattım. Artık benim vazifem bitti. Komşuma yüz defa anlattım kardeşim ne yapayım? Allah'ın Resulü bir hadislerinde buyurur ki... ...yarın kıyamet gününde bir Müslüman diğer Müslümanın yakasından tutacak. Hakkımı isterim ya Rabbi. Nedir hakkım Beni uyarmadı günah işlerken gördüğü halde beni uyarmadı. Ben namazı niyazı bilmiyordum. Ben tesettürün farziyetini anlamıyordum. Bilmiyordum. Bu bildiği halde bana anlatmadı ya Rabbi deyince öbürü diyecek ki vallahi sen şahitsin ki ya Rabbi ben bu adama yüz defa anlattım. Dedi ki diyecek ki yahu yüz defa anlatan adam yüz birinciyi anlatmaz mı? Bir defa daha gelseydin. Belki yüz birinci de adam olacaktı. Dikkat ediyor musunuz? Eğer yüz bir defa gittim dediyse yüz ikinciyi gelseydin diyecek. O halde arkadaşlar. Karşımızdaki muhatabımıza tebliğimizin bitmesinin iki şartı var. Bir ya Ebu Cehil gibi geberecek karşımızdaki muhatabımız bizim vazifemiz bitecek ya da Ebu Sufyan gibi Müslüman olacak bizim vazifemiz o zaman bitecek. Dikkatliyorum. Evet. Allah'ın Resulü Ebu Cehil'in ayağına gitti. Çok defa gitti. Ebu Cehil ölmeseydi gebermeseydi Allah'ın Resulü onun ayağına gitmeye devam etmeyecek miydi Ebu Sufya'nın ayağına kainatın seyidi tam 23 sene gitti. 23 sene anlattı. Eğer 23 senenin sonunda Müslüman olmasaydı yine devam edecekti Allah'ın Resulü. O halde karşımızdaki muhatabımız, babamız, anamız, kayınpederimiz, kayınbiraderimiz, komşumuz, arkadaşımız, dükkanımızda çalışan işçimiz, memurumuz neyse artık amirimiz fark etmez. Karşımızdaki muhatabımıza tebliğin bitmesinin iki şartı var. Bir ya ölecek, vazifemiz bitecek ya da Müslüman olacak Ebu Sufyan gibi, o zaman bizim vazifemiz bitecek. Yoksa ben elli defa anlattım, yüz defa anlattım, benim vazifem bitti artık, sözü yanlıştır, bitmez. Bir de şunu söylüyoruz, diyor ki, ya kayın kayınvalidem örtünmenin farz olduğunu biliyor, bilmese neyse. Biliyor, ya da kayınpederim faizin haram olduğunu biliyor, bilmese neyse, ben ne anlatayım bir daha. ...ya da komşum namazın kılınması gerektiğini biliyor... ...bir ise ben ne anlatayım? Arkadaşlar zaten... ...maruf bilinen şey demektir... ...hani marufu emredeceğiz ya, ...maruf bilinen şey demektir... ...yani insanların bilmediği şeyi anlatmayacağız ki biz... ...bildiği şeyi söyleyeceğiz... ...yani kızımız namaz kılmanın farz olduğunu bilecek... ...biz yine de kıldıracağız... ...hanımımız örtünmenin farziyetini bilecek... ...biz yine maruf olan bir şeyi emredeceğiz... ...kıldıracağız... ...kaimpederimiz faizin haram olduğunu bilecek... ...yapmayacak biz yaptıracağız. Sağımızdaki, solumuzdaki Müslüman kardeşimiz... ...arkadaşlar... ...bilecek fakat yapmadığı zaman... ...biz ona yaptıracağız. İşte maruf bilinen şey demektir. Bunu bilelim. Bakın şu İsrailoğullarının akıbetini söyleyivereyim. Hani üç grup vardı ya... ...bir günaha gidenler. Allah diyor ki... ...o yasağı çiğneyip cumartesi günü çalışmamaları gerekirken... ...yasağı çiğneyip günaha gidenlere... ...dedi ki Allah... Alçanmış maymunlar olun dedi, onlar maymun oldu. İsrailoğullarından o grup maymun oldu. İkinci grup ya, önce başlangıçta yapmayın etmeyin deyip deyip de sonra ümitleri kırılıp bizim vazifemiz bitti artık. Yüz sefer anlattık, elli sefer anlattık. Bizim vazifemiz bitti artık diyenler var ya, arkadaşlar bunların adı dahi geçmiyor Kur'an'da. Üçüncü grup var ya, baştaki azimlerinden hiçbir şey kaydetmeden... İnsanları engellemeye çalışanlar var ya, Allah diyor ki biz onları kurtardık. İki gruptan bahsetmiş Allah. Vazifesini yapan, ümitsizliğe kapılmayan, yüz defa anlattıysa 101. giden, yüzdeyi defa anlattıysa 102. giden, ölünceye kadar karşısındaki insanları anlatan, hakkı anlatan, onlara emri bir maruz yapan, nehi, anil, münker yapan Müslümanları kurtardık, onları dinlemeyen, günaha giden insanlarda da maymunlaştırdık diyor Allah. Üçüncü gruptan bahsetmiyor. Demek ki üçüncü grup, kitabında bahse layık görmediği gruptur Allah'ın. Yani kitabında zikre, zikre bile layık görmedi Allah onları. Ya dünyada helak oldu gitti, ya ahirette helak olacak, bilemiyoruz. Bu evlerde şekil verenler var ya, bizim vaziyemiz gitti artık. Elli sefer anlattık, yüz sefer anlattık. Bu adamlar yola gelmiyorlar. Bu adamların hayatları başka. Bu adamların hayatları değişmiyor diyenler var ya, Allah kitap, kitabında onların adını dahi zikretmedi, adından dahi bahsetmedi. O halde aziz kardeşlerim, bizim de yapacağımız budur. Çevremizdeki insanlara hak ve hakikati götüreceğiz. Cenab-ı Hak Celle Vara Hazretleri, yersin diye kitap göndermiş. Bir ayet kelimesinde diyor ki Cenab-ı Hak Celle Vara Hazretleri, onlar bize kitap gelmedi demesinler diye biz onlara kitap gönderdik diyor. Bakın, insanlardan böyle bir töhmet gelecektir diye Cenab-ı Hak Celle Vara Hazretleri kitabını gönderiyor. Bu halde biz insanlara hak ve hakikati götürmek zorundayız. Gördüğümüz kötülüğü mutlaka men etmek zorundayız. İyiliği de yaygın hale getirmek zorundayız. Böylece vazifemizi ciddi bir biçimde yaptığımız zaman Cenab-ı Hak Cellevar'a hazretlerinin rızasını kazanacağız. Allah bize güç, kuvvet verecek, vasiyet, şuur verecek. Bilmediklerimizi Allah bize bildirecek, anlatacak. Kur'an-ı Kerim'de zannediyorum Nisa suresindeki bir ayet-i Rabbimiz şöyle buyuruyor. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يقفر بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غير انكم اجمس لغه ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق الله العظيم ايتكلمين ماناس شو بقي buyuruyor وقد نزل عليكم في الكتاب Allah size kitabında şuna inzal ki: "En iğrensemiyetim ayet-i Lahi yok ve üstesiz Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve Allah'ın ayetlerinin alaya alındığını işittiğiniz zaman, "Sala takwudo ma'hum". Onlarla beraber oturmayın. Hatta yuzo fi hadisin gilit. Ta ki onlar sözü başka bir noktaya aktarıncaya kadar. Allah'ın ayetleriyle alaydan vazgeçip, başka bir zırvaya dalıncaya kadar onlarla birlikte oturmayın. اِنَّكُمْ izem مِسْنُهُمْ Eğer her şeye rağmen onlar Allah'ın ayetleriyle alaydan vazgeçmediği halde, dinle, diyanetle alay ettikleri halde, siz onlarla birlikteye oturup kalkmaya, sohbet etmeye devam ederseniz, اِنَّكُمْ izem مِسْنُهُمْ O zaman siz aynen onlar gibi olursunuz. Dikkat ediyor musunuz ayet-i kerimenin manasına? اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْكَافِر۪ينَ ف۪ي جَهَنَّمَ جَمِعًا Şüphesiz ki Allah kafirleri ve kafirlerle birlikte düşüp kalkan münafıkları cehennemde cem edecektir. Ayet-i kerimenin manası çok açık. Dinle, diyanetle, İslamla Allah'ın ayetleriyle alay edilen bir mecliste bir Müslümanın oturmasına imkan ve ihtimal yoktur. Başka bir ayet-i kerimesinde Hatırlayabildiğim kadarıyla Rabbimiz Cellevola Hazretleri şöyle buyuruyor. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوذُونَ ف۪ي آيَاتِنَا فَاَعِذْ عَنُهُمْ حَتَّى يَخُوذُوا ف۪ي حَد۪يهَذٍ غَيْرٍ Peygamberin Allah'ın ayetleriyle alaya dalmış insanları gördüğün zaman, Onlardan iraz edip yüz çevir. Onlarla oturma, onlarla düşüp kalkma, onlarla ilgi, irtibatı kes. Hatta yahuzu gayri, onlar başka bir zırvaya dalıncaya kadar. Yani konuyu başka bir tarafa aktarıncaya kadar, dinle, diyanetle, Allah'ın kitabıyla, Allah'ın ayetleriyle alaydan vazgeçinceye kadar, onlarla birlikte oturma. Bakın bu iki ayet-i bize gösteriyor ki, Allah'ın ayetleriyle açıkça alay edilen bir mecliste Müslüman'ın oturması haramdır. Günahkarlarla düşüp kalkan bazı zavarlılar kendilerini müsamahakar zannederler. Siyaset yaptıklarını, sabırlı olduklarını iddia ederler. Fikir hürriyetine inanmış zevat olarak görürler kendilerini. Halbuki buna karşı çıkamayacak kadar imanlarının zafa uğradığının farkında bile değiller. Arkadaşlar bilelim ki Allah'ın dinini müdafaa imanın ta kendisidir. Allah'ın diniyle alay edilen bir mecliste bir Müslüman oturur da orada Allah'ın dinini müdafaa etmezse Allah korusun bu adam imanını kaybetmiş demektir. Diniyle alay edildiğini gören kişi derhal müdahale etmelidir. Şayet susarsa veya en azından kalkıp gitmezse ezimetin ilk basamağını adımını atmış demektir. Böyleleri imanla küfür arasında gelgit halindedir diyor Kur'an. Bakın Bakara suresindeki bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz <gülüyor> Onlar imanla küfür arasında mütemadiyen gelgit halindedirler. İmanla küfür arasında gelgit halindedirler. La ilahe ula'i ve la ilahe ula. Ne onlardandır zannedersin peygamberim ne de müslüman zannedersin. Ne kafir zannedersin ne de müslüman zannedersin. Ne tam kafir olmuşlar, ne de Müslümanlığı ibraz etmişler. Kimliksiz, şahsiyeti şahsiyetsizlik, şahsiyetsiz de bunlar. Kimileri Allah'ın kitabıyla alay eder, dinle alay eder, kimileri inkar eder, ayette iki tane havuzdan, yani iki tane dalmadan bahsedilmektedir. Allah'ın ayetleriyle alayat dalma, bir de başka zırvalara dalma. İkisi de havuz kelimesi kullanılmış, ikisi de dalmadır. Birisi Allah'ın diniyle alaya, istihzaya dalma, ayetleri lehviyatlarına malzeme etme şeklinde bir dalmadır. Ötekisi de dalmadır ama bu dalmada dinle, şeriatla Allah'ın ayetleriyle alay yoktur. Başka bir münasebetsizliğe dalma vardır. Mesela adam oturmuş, Mercedes alıp port satıyor. Adam Etiopya'yı konuşuyor. Ticaretten, attan, avraktan, fiyattan, murattan, marttan, dolardan, riyaldan bahsediyor evden, arabadan, arsadan bahsediyor. Bu da başka bir zırvaya dalmadır. Ve ötekinden biraz daha elvendir bu. Medine'de bir kısım Müslümanlar münafıkların ileri gelenleriyle otururlar ve münafıklar onlara tesir etmeye çalışırlardı. Bundan men ediliyorlardı. Ama o güne şartları göz önünde bulundurulacak olursa tamamen ayrılmaları da emredilmiyordu. Arkadaşlar Böyle bir yerde bulunuyorsak yani Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın diniyle alay edilen bir mecliste bulunuyorsak yapılacak iş ya o konuyu başka bir noktaya çekeceğiz. Yani orada Allah'ın otoritesini, Allah'ın hakimiyetini gerçekleştireceğiz. Eğer buna imkan yoksa derhal o meclisi terk edeceğiz. Terk ederken de işte bir takım sudan bahanelerde terk etmeyeceğiz. Efendim tuvaletim geldi, misafirim vardı. Çok acil bir işim çıkmıştı. İşte buradan gitmek zorundayım, kusura bakmayın, aranızdan ayrılmak zorundayım gibi sudan bir bahaneyle ayrılmayacağız da açıkça tavrımızı ortaya koyacağız. Diyeceğiz ki burada Allah'ın kitabıyla, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın diniyle alay ediliyor. Allah'ın diniyle ve ayetleriyle alay edilen bir mecliste bir Müslümanın oturması haramdır. Ben sizi protos ediyorum diyerek kalkıp gideceğiz. Yoksa farz edin ki çocuğunuz Kur'an'la, İslam'la alay edecek. Siz kalkıp bileceksiniz, Olmaz öyle şey. Şurada ikinizden birisi dinle, şeriatla alay edecek. Ben kalkıp bileceğim, Olmaz öyle şey. Müşteriniz İslam'ın aleyhinde konuşacak. Siz de satıcı olarak sırf ona mal satabilmek için boyun büküp dinleyeceksiniz. Olacak şey değildir bu. O halde aziz kardeşlerim, bir muhasebe yapın. Son bir hafta içinde kimlerle oturdunuz, kimleri dinlediniz ve neler konuşuldu? İslam mı konuşuldu? İslam dışı mevzular mı konuşuldu? Şöyle bir düşünün, bir muhasebe yapın. Bir de biz şunu bilmek zorundayız ki neyin gayri İslami, neyin İslami olduğunu bilmek zorundayız. Diyelim ki bir mecliste oturduk. Orada bir kısım insanlar toplanmışlar, bir şeyler konuşuyorlar. Mesela doktor beyler oturmuşlar, şu Konya'ya çok güzel bir hastane yaptıralım diye konuşuyorlar. Ben de bunu İslam adına dinliyorum. Ya da birileri oturmuş, işte çok büyük bir iş yeri açalım, buranın geliriyle İslam'a hizmet edelim diye konuşuyorlar. Ben de bunları dinliyorum. Acaba bunlar konuşulması ve dinlenilmesi gereken şeyler miydi, değil miydi? Bunların konuşulmasını ya da dinlenilmesini Allah bizden istiyor muydu, istemiyor muydu? Bunu da bilmek zorundayız. Bir de şunu söyleyeyim. Arkadaşlar biz bazen beraber olmak zorunda olduğumuz insanları kendimiz seçemiyoruz. Ya da başka bir tür ifade edeyim, biz bazılarıyla beraber olmak zorundayız. Ve beraber olduğumuz bu kişileri biz kendimiz seçme imkanına sahip değiliz. Mesela ben Ankara'ya gitmek zorundayım. Öz kaymakla gideyim, konturla gideyim, meramla gideyim? Bunların hepsinin İslami anlayışları belli. Yol boyu birçok İslam dışı davranışlarını görüyoruz. Namaz vakitlerinde durmuyorlar, müzikle başımı şişiriyorlar, Efendim bunlardan uzaklaşmak zorundayım. Ama başka bir imkanım yoksa Ankara'ya gidecek. Başka bir imkanım, başka bir gücüm yoksa ben ne yapayım? Ya da otobüste oturduğum koltuğu paylaştığım bir adam çarşaf gibi içinde çıplak kadın resmi bulunan gazetesini açıyor, okumaya başlıyor. Ya da İslam dışı bir takım sözler söylemeye başlıyor. Bir takım davranışlarda bulunmaya başlıyor. Ben ne yapacağım? Önce onu elimden men edeceğim. Eğer buna gücüm yetmezse dilimle anlatacağım. Ona da gücüm yetmezse derhal ondan yüz çevirip irat edeceğim. Ondan ayrılacağım. Peki ne yapayım şimdi ben? Otobüsü nasıl terk edeyim? Arkadaşlar biliyoruz ki Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye giderken yol kılavuzu bir müşrikti. Ama Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye gidişi İslamiydi. Eğer benim de Ankara'ya gidişim ya da sizin de İstanbul'a gidişiniz İslami ise belki Allah bizi affedecektir. Ama benim Ankara'ya gidişim sizin İstanbul'a gidişiniz İslam dışı ise Peygamberimizin işte yol kılavuzunu örnek alamayız kendimize. Allah bizi affetsin. Allah bize bu konuda basiret versin. Şuur versin inşallah. Şunu demek istiyorum. Bulunduğunuz bir mecliste Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın diniyle alay edildiğini gördüğünüz zaman derhal duruma müdahale etmek zorundasınız. Orada sözü başka bir noktaya aktarmak zorundasınız. Orada Allah'ın ayetlerini Derhal gündeme getirip, Allah'ın dinini gündeme getirip o insanlara tesir etmek zorundasınız. O insanlara İslam'ı anlatmak zorundasınız. Onların lehviyatlarına malzeme yaptıkları Allah'ın ayetlerini alay etmelerinden kurtarmak zorundasınız. Cenab-ı Hak Celle ve Râh Hazretleri cümlemizi ve cümle Muhammed'i rızasından ayırmasın. Amin. Rızasını kazanmış kullarının zümlesine ilhak eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil Azze Teammü Yâsifûn. Esselamun Aleyl-Mursalîn. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El-Fâtiha.